Kullarına cömert davranan Allah'a hamd, darlıkta ve bollukta, sevdiklerinden gizlice basat ölçüde minnet etmeden infak eden Resulullah'a ve ashabına salat ve selam olsun. Değerli kardeşim, amel yaparken çalışıp da yorulan fakat kazanamayıp iflas eden kullardan olmamak gerekir. Münafıkları düşün, zorla da olsa kendilerini Müslümanlardan göstermek için amel yapıyorlardı. Hristiyanları düşün, Gece gündüz dünyadan el etek çekmiş bir şekilde amel ediyorlardı. Haricileri düşün, artık amel yapmaktan alınları devenin diz kapağındaki nasır haline almıştı. Bu taifelerin hepsi çalıştılar, yoruldular fakat kaybettiler. Bunlar üzerinde düşünmeli, kendimize ders çıkarmalıyız. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurur. De ki, size yaptıkları iş bakımından en çok ziyanı uğrayanları haber vereyim mi? Onlar o kimselerdir ki dünya hayatında yaptıkları çalışmalar boşa gitmiştir. Oysa güzel bir iş yaptıklarını sanıyorlar. Kehf Suresi 103 ve 104. Ayetler Bizler de Allah yolunda infak yaparken, çalışıp yorulup kaybedenlerden olmamak için, amel yaparken Kur'an ve sünnetin bizleri uyardığı, dikkat etmemizi istediği konuları öğrenip bu konuda hassas davranmamız gerekiyor. Rabbimin izin verdiği kadarınca bundan sonraki yazılarımda infak yaparken dikkat etmemiz gereken konulara değineceğim. İnfakta İhlas ve Gizlilik Mücerred amel yapmanın şeriatta bir değeri yoktur. Bununla beraber amellerin sünnete uygun olması ve amel yapan kişinin de ihlas sahibi olması gerekir ki yaptığı salih ameller kabul olsun ve Allah katında ona fayda versin. İhlas, kişinin yapmış olduğu işleri sadece Allah için yapması ve Allah'ın rızasını gözetmesidir. Hangi amel olursa olsun, amel sahibi o amelini ihlas üzerine ifa etmelidir. Amel yaparken ameli sunduğumuz zatın istediği doğrultuda hareket etmek, Hakk'a muafık olandır. Allah da kullarına amellerinde ihlas sahibi olmalarını emretmiştir. Allah Subhanahu ve teâlâ şöyle buyurur. Halbuki onlara dini yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din budur. Beyyine Suresi 5. Ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şüphesiz ki Allah kalıplarınıza ve suretlerinize bakmaz fakat kalbinize ve amellerinize bakar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Üç haslet vardır ki Müslüman kalbi bu hasletlere haset etmez. Bunlar ameli Allah için ihlaslı kılmak, yöneticilere nasihat etmek ve Müslümanların cemaatinden ayrılmamaktır. Başka bir hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah bu ümmeti ancak zayıflarından ve onların dua, ihlas ve namazlarından dolayı muzaffer kılmıştır. Müslümanlar dinin emirlerini yerine getirirken ve nehilerinden kaçınırken yalnızca Allah için ve O'nun rızasını gözeterek yapmaz ve başkalarının rızası kabulü üzere hareket ederse bu amel Allah katında kabul olmadığı gibi ameli hayır amellerinden olsa bile O'nu cehenneme götürür. Elimizdeki nimeti cehenneme veya cennete girmeye vesile kılmak bizim elimizdedir. İhlas, riya, sevgi gibi kalp amellerinde kendini teskiye etmiş kişi amellerinde hayır üzere olur. Elindeki nimette kendisini cehennemden uzaklaştırır. Kalp amellerini terbiye etmemiş insan amellerinde şer üzeredir. Hayır yaptığını zanneder fakat hepsi boşa gitmiştir. Üzerinde durduğumuz konu Allah yolunda infak etmektir. Eğer kişi infak yaparken ne kadar çok infak ediyor ne kadar da cömert birisidir desinler diye yapar ve bu yaptığı infa herkese göstermeye ve duyurmaya çalışırsa zahiren hayır olan infak onu cehennemin kendisiyle tutuşturulduğu ilk zümreden kılar. Peygamber kıyamet gününde ilk sorguya çekilecek ve cehennemin kendisiyle tutuşturulacağı üç sınıf insandan bahseder. İkinci sınıfı şöyle anlatır. Allah'ın kendisine mal verdiği kişi Allah'ın huzuruna çağrılır. Allah o kula... Sana nimet verdim, onu nasıl kullandın diye sorar. O kişi, Ya Rabbi, gece gündüz senin yolunda infakta bulundum diye cevap verir. Allah, yalan söyledin der. Melekler de, yalan söyledin, bilakis sen onunla falan adam cömerttir dedirtmek istiyordun. Nitekim öyle de söylendi derler. Sonra o kul cehenneme atılır ve cehennem onunla tutuşturulur. Şu nokta inkar edilemez bir hakikattir. Ademoğlunun fıtratı, yaptığı amellerin insanlar tarafından görülmesinden, beğenilmesinden ve tebrik edilmesinden hoşlanır. Özellikle övülme ve üstünlük sağlamanın ön plana çıkarıldığı toplumlarda bu durum insanlarda daha barizdir. Hatta öyle insanlar vardır ki, övgü veya tebrik etme yapılmadığı zaman amel yapmayı terk etmektedir. Bu ahlakın İslam'daki ismi riyadır. Riya, amelleri Allah rızasının dışında, başka beklentiler içinde yapmaktır. Bu da küçük şirktir ve Allah'ın kabul etmediği ve hoşuna gitmeyen bir durumdur. Ömer radıyallahu anh bir gün mescide girer. Mescitte Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh, peygamberin kabrinin başında ağladığını görür ve ''Seni ağlatan nedir?'' diye sorar. Muaz, peygamberin şöyle dediğini nakleder. Gerçekten riyanın azı şirktir. Muhakkak ki Allah ancak gizli olan muttaki kullarını sever. O muttakiler ki gizlenseler aranmazlar, hazır olurlarsa bilinmezler ve tanınmazlar. Kalpleri hidayet çıralarıdır. Onlar karanlık ve bulanık olan her şeyden kurtulurlar. Peygamber, sizin için en fazla korktuğum şey gizli şirktir, buyurdu. Orada bulunan sahabe, ey Allah'ın Resulü! Gizli şirk nedir diye sordular. Peygamber şöyle cevap verdi. Riyadır. Çünkü Allah kıyamet gününde kullara amellerin karşılığını verdiği zaman onlara, dünyada kendilerine riyakarlık yaptıklarınızın yanına gidin, bakın acaba onların yanında bir mükafat görebilir misiniz diyecektir. Riyadan uzaklaşmak ve ihlasla kuşalmak önemli olduğu kadar edililmesi zor olan ahlaklardandır. Selefimiz riyanın tehlikesini tanımlarken şöyle demiştir. Gecenin karanlığında yürüyen karıncanın ayak sesi gibidir. Hakeza, Selefimiz ihlas için bir saatlik ihlas dünyadaki her şeye bedeldir veya kişinin ihlaslı olduğunu fark etmesi ihlassızlıktır buyurmuşlardır. Dini en güzel anlayan ve yaşamını aktaran Selefimizin belirttiği üzere ihlas sahibi olmak ve riyadan uzaklaşmak çok zordur. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. İslami alandaki mücadelemizi kolaylaştırsın. Yaptığımız amellerden ahirette istifade edebilmemizi nasip etsin. Allahümme amin. Değerli kardeşim, öncelikle bu zor noktayı aşmak için önümüzde iki yol vardır. Birincisi ihlasın ve riyanın alametlerini öğrenmek ve kendimiz üzerinde muhasebe etmektir. İhlasın ve ihlassızlığın birçok alameti vardır. Benim üzerinde duracağım alamet. Amelleri gösteriş için yapmak ve tebrik edilme, dünyada o amelin mükafatını bekleme hasletidir. Kişi riyanın alametlerini öğrendikten sonra kendisini bunlara arz etmelidir. Kendisinde bu alametler olmasa bile riyaya düşmekten korkup ondan uzaklaşmanın ve ihlası elde etmenin yollarını aramalıdır. Sahabelere baktığımızda münafık olmamalarına rağmen münafık olmaktan korkmuşlardır. Bu korku rahmanidir. Çünkü onları münafık olmamak için önlemler almaya sevk etmiştir. Bizler de her amelin afetine karşı aynı korkuyu hissetmeli ve ona karşı kendimizi muhafaza edecek önlemler almalıyız. Burada konuşulması gereken ikinci önemli konu ise şudur. Bir insan infak veya başka amel yaparken ihlası nasıl elde eder ve riyadan nasıl uzaklaşır? Riyadan uzaklaşıp ihlası elde etmenin yöntemleri çoktur. Bunlardan biri de amellerde gizliliktir. Allah kullarını en iyi tanıyandır. Rabbimiz gösteriş ve beğenilme fıtratına sahip olan insanoğlunu birçok yerde amel yaparken gizli yapmaya yönlendirmiştir. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurur. Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Şüphesiz o haddi aşanları sevmez. Araf suresi 55. ayet Resulullah'ın sünnetine baktığımızda da dua amelini secde anında yapmış ve ümmetini bu gizli yerde dua yapmaya yönlendirmiştir. Bununla beraber Peygamber, revatip sünnetlerini mescitte ashabının içinde kılmamış, kendi evinde kılmıştır. Bunları yapmasının tek gayesi ihlası elde etmek ve riyadan uzaklaşmaktır. Resulullah'ın bu ahlakını örnek alıp amellerde gizliliğe önem vermeliyiz. Allah yolunda infak etmeye dönecek olursak, Kur'an'ın birçok yerinde infak yapmayı teşvik eden Allah, infak yaparken gizli yapmamız gerektiğine de vurgu yapmıştır. Bunu kimi zaman teşvik olarak, kimi zaman daha hayırlı olduğunu belirterek, kimi zaman da kulun maslahatına olan amellerle bağlantı kurarak belirtmiştir. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyurur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel, fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bakara Suresi 271. ayet. İbni Kesir rahimehullah bu ayetin Ebubekirle Ömer radıyallahu anhum arasında geçen infak yarışı hakkında indiğini belirtir. Ve İbni Cerir rahimehullah Ali bin Ebu Talha tarihi ile bu ayetin tefsirinde i̇bn Abbas'ın radyallahu anh şu sözünü aktarır. Allah, nafile sadakanın gizli verileni açıktan verilenden yetmiş kat faziletli, farz olan sadakanın yani zekatınsa açıkça verilenini gizlice verileninden yirmi beş kat daha faziletli kıldı. Allah ayetlerinde infakı gizli yapmamız gerektiğini anlatmaya devam ediyor. Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya,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 Rad Suresi 22. Ayet İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. İbrahim Suresi 31. Ayet Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle,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 asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Fatır Suresi 29. Ayet Yukarıda infakla alakalı zikrettiğimiz ayetlerde, hem açık hem de gizli infak etmenin meşru olduğu ifade edilmiştir. Fakat İslam'ın tavsiyesi ve kul için en hayırlı olan, bunu gizli bir şekilde yapmaktır. Çünkü insan fıtratı gösterişe ve başkasının övmesine meyillidir. Bu ahlakı ise İslam yermiştir. Allah şöyle buyurur, Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır. Nisa Suresi 38. Ayet Şeytanın Müslümanlara kurduğu tuzak, hayır amellerinde riya bataklığına düşürmeye yöneliktir. İnfak açıktan yapıldığında riyaya kapılınıp salih amel boşa gidebilir. Şeytanın görevi de budur zaten. Amellerimizi riske atmamak gerekir. Sağ elin verdiğinden, sol elin haberi olmayacak kadar gizli infak yapan kişi, mahşer gününde Rahman'ın arşının altında gölgelenme mertebesine ulaşır. Gizli amel yapmanın iki büyük mükafatı hem infakın ecri hem de arşın altında gölgelenmektir. Fakat açıktan yapılan infak için bu mertebe yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yedi sınıf insan var ki Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı günde mahşer meydanında kendi gölgesinde gölgelendirecektir. Bunlardan biri de sağ elinin verdiğinden sol elinin haberi olmayacak kadar gizlice sadaka veren kişi. Rabbimden isteğim bizleri sağ elin verdiğini sol elin haberi olmayacak şekilde kendi yolunda harcama şerefine nail eylemesidir. Davamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 39. sayısında yayınlanmıştır.